razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemalini görmeyi nasip etsin. Şu sıkıntılı günlerde Rabbim bizlere yardım etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Evet, tevekkül dersine devam ediyoruz. En son sadakada, sadakatte kalmıştık. İnşallah buradan devam edelim. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Tabii böyle düzenli derslerde konular baştan takip edilmeyince veya o an için misafir olarak gelindiğinde bazen insanlara ağır gelebilir, sıkılabilir. Gerçi sıkmamaya çalışırız ama bu dersler tevhid dersleri olması hasebiyle gerçekten mümkün. Önemli, üzerinde durulması gereken, bilinmesi gereken hassas konulardır. Çünkü ilk derste de, aleykümselam var aleykümselam, başladığımız rivayeti hatırlayacak olumsanız, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, siz Allah'tan gereği gibi tevekkül etseniz, şu aç karna yuvadan havalanıp, tok karna dönen kuşlar gibi rızıklanırsınız diyoruz. Biliyorsunuz yaratılan hayvanların içinde canlıların içinde doymak bilmeyen bir hayvan vardır ki bunlar da nedir kuşlardır sürekli yer bir yandan yerken bir yandan çıkarır bu mahluklar. Doymak nedir bilmezler. Örnek verirken de dinimizde verilen örneğin üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Neden aslan kaplan deve veya değişik hayvan değildir de kuş? Çünkü kuşlar doymayan bir varlık ve buna rağmen eğer Allah'a gereği gibi tevekkül edebilseniz aç karna yuvadan havalanıp tok karna dönen kuşlar gibi yizıklanırsınız. Bu rivayet aynı zamanda bizim bu konudaki endişelerimiz dıştan hariçten şeytanın musallatıyla veya nefsimizin verdiği evhamla vesveseyle. Başımıza gelecek şeylerin de etkisi var. Çünkü şeytan insana ayet-i kerimede de olduğu gibi devamlı neyi ilham eder? Vesvese verir. Açlığı. Hatta ayet-i kerimede şurada ne yazıyor? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etmeleri için yarattım. Bu ayetin hemen devamında gelen ayet-i kerimede ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum. Rızkınızı veren benim. Ben'i sadece ululamanızı istiyorum diyor. Yani rızkı veren kimdir? Allah'tır. Ama buna rağmen insanoğlunun muhakkak bir endişesi, muhakkak bir şüphesi var. Nasıl var? Şeytanın attığı ve nefsin insana verdiği bazı duygulardan. Ki birkaç derstir bunun üzerinde duruyoruz. Sebat'ın üzerinde duruyoruz. Evet. Durmamızın sebebi nedir? Tevekkülün oluşabilmesi için birçok etken vardır. Yani nasıl bir ev bina edilip insan içine oturuyorsa bu evin inşasında bir temel aşma, temel atma, duvar örme, suvası, çatısı, iç dekorasyonu, dış dekorasyonu, ısıtımı her şey ne midir? Vardır. Bunların olmasıyla binanın içinde bir rahat durdur. Yaşam söz konusudur. Tevekkül meselesi de çıplak el alındığında anlaşılacak bir mesele değildir. Nasıl ki ana rahminde Allah Azze ve Celle bir kordon bağılan pis bir suyun içinde seni dokuz ay besliyor, büyütüyorsa, doğuduktan sonra ana sütüyle iki sene emerek hayatını ikamet eden çocuk, eli ekmek tutana kadar büyük yaşa kadar anne babasının yanında çocuk rızkını、e, iahşesini temin edip gidiyor, ne zaman hayata atılıyor, rızık endişesi ne yapıyor, yani hiç olmaması gereken bir yerde ne başlıyor, endişe başlıyor, bu da nedir? Demek ki insanın belli bir eğitime ihtiyacı var. Evet, bugünkü mevzumu sadaka sadahattandır. Sadaka bildiğimiz üzere bir insanın muhtac halde gördüğü başka bir insana kendinden, kendi malından verdiği şeyin adıdır. Ama kök anlamıyla veya lugat anlamıyla sadaka'nın vermekten hiçbir alakası yoktur kardeşlerim. Sadaka kök anlamıyla sadakattan, sıktan, tastikten、e, türemen bir kelimidir ki. Bu kelimeyi bildiğimiz sadaka ile bildiğimiz sadakat ve tasdik arasında anlam akrabalığına dikkatimizi çekmemiz gerekir. Aynı kökten gelir ama sadaka gerçekten sadakattır zira sadaka mülk onundur sözünü gerçekten bilerek ve inanarak söylediğimiz mülkün malikinin gerçekten Allah olduğunu tasdik edip etmemizinde bir nedir hükmü sınanma hükmündedir. Yani、e, lehül mülkü ve lehül hamdü diyoruz ya malda mülkte her şeyde nedir Allah'ındır diyoruz ama hiç de Allah adına geldiği zaman、e, hareket ne yapmıyoruz etmiyoruz. Geçen derslerde de tevekkülün içinde istraftan, cimrilikten, saçıp savurmadan bahsettik ve yine O dersin içinde işlediğimiz bir rivayet vardı ki insan şu şeylerin hesabını vermeden mahşerden ayakları ne yapmayacak, ayrılmayacak. Ömrünü nerede geçirdin? Bunlardan konumuzdan alakalı olan bir tanesi malını nereden kazandın, nerede harcadın. Onun için kardeşlerim veren Allah verdiği halde insan bunu ne yapar? Nerelere harcar, bunun muhakkak hesabını ne yapacaktır, verecektir. Öyleyse bu da aynı zamanda bir nedir? Sınavma hükmündedir. Çünkü müminler ki müminin vasfıdır, Allah Hazreti ve Cellesinin verdiğinden hem yer, hem de Allah yolunda ne yapar, imfak eder. Ama、e, mümin olmayanların çok cimrilinden bahsedilir ve onların eşleri de cimridir derken. Bunlar da kimdir? Aynı zamanda münafıkların vasıflarıdır. Veyaut aç kalma korkusu, işte çocuğum, işte başkasına muhtaç kalır, eşim başkasına işte muhtaç olur, el anime muhtaç olur, korkusuyla insanlara da birçok sıkıntı gelir ki bu sıkıntıya Rabbin bizleri düşürmesin. E.、Evet. Kendisine olanı gerçekten ondan bilen biri bunu verdiği sadaka ile teyit ve tasdik etmelidir. Çünkü ancak verenin o olduğunu bilen biri gönül rahatlığıyla ve karşısındaki maddi manevi bir menfaat beklemeksizin başkasına verebilmelidir. Yani her sadaka verişimizde sadakamızı teyit esnasında、e, ne deriz mülk veriş. onundur, ondan geldik yine ona dönücüleriz ifadesini ne yaparız tasdikleriz ve bunu da yapmak zorundayız çünkü hadis-i şerifin birinde veren el alan elden üstündür veyahut öyle bir sadaka vermeliyiz ki verdiğimiz sadakayı sağ elimiz sol elimiz birbirine ne yapmayacak hissetmeyecek yani o kadar gönülden vermek zorundayız. Cimrilikten de geçen hafta bahsettik. Cimri ne yapıyordu? Aynen Bukhari'de gelen rivayette Cimri diyor iki kere zırh giyen gibidir diyor. Yani hareket ettikçe o pullar ne yapıyor? Kendini sıkar. Yani hareket sahası kısılır diyor. Allah böylelerinden bizi、evet. eylemesin. Çünkü Cimri'den bahsederken aleyhissalatü vesselam Allah'a uzak Cennete uzak, insanlara uzak diyor. Neye yakın? Şeytana yakın, cehenneme yakın ve şeytanın avarelerine yakın diyor. Bu da gösteriyor ki müminin cömert, münafığın ise cimri olduğu aşikar kardeşlerim. Cömertlik ve infak ne gibi faydalar sağlar? E, topluma verdiği etki nedir,、e, hikmetleri nelerdir? Bunun üzerinde duracak olursak kardeşlerim, bir toplumda zenginlerin ve fakirlerin bulunması gayet doğaldır ve olması da gerekir çünkü Allah Azze ve Celle Kitabında İnsanları deneyeceğini, kimini fakirlikle, kimini zenginlikle, kimini sıhhatle, kimini hastalıkla, kimini çocukla, kimini çocuksuzlukla yani birçok şeyler imtihan edeceğini söylüyor ki bu bir nedir? İmtihandır. Muhakkak bir toplumda da zenginler de olacak, fakirler de olacak. Mesela ilk orucun farz olma safhasına baktığımızda ta Şit Aleyhisselam'ın zamanında Zenginlerin fakirleri kolla maması hesabı ile ilk oruç zenginlerin iki öğün yemeği yememesi olarak gündeme gelmişti. Sebep fakirleri görüp gözetmiyorlardı, onların açlığını anlamıyorlardı. Allah Azze ve Celle ilk etapta zenginlere orucu ne yaptı? Farskıldı ki açlığı ne olduğunu anlayın. Fakirlere ne yapılır? Hayır hasanette bulunun. Demek ki zenginler görevini yaparsa. Toplumda da ne vardır? Denge söz konusudur. Mesela、e, yağmurla alakalı rivayeti hatırlayacak olursanız, bir topluluk ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, malının zekatını vermedi. Allah neyle、e, müptela ediyor? Yağmursuzlukla. Eğer diyor dağda otlayan hayvanlar, emzikteki çocuklar, kamburu çıkmış ihtiyarlar olmasın, bir damla yağmur ne yapmam? vermemdir. Yani her istenen ibadetin de neyi var? Akabinde getirdiği bir bela, musurbet var yapmadığında. Ama yaptığında toplumdaki fitne, fesat, birçok şey de ortadan ne yapıyor? Kalkıyor. Çünkü zekatın, sadakanın, infakın olduğu bir yerde hırsızlık dedir. Ne olmaz? Olmaz. Güven esası ortadadır. Herkes her şeye ne yapar sahip çıkar, saygı vardır, sevgi vardır. İnsanlar kendisine karşı hayır hasanatta bulunan insanlara ne yapar? Sever. Ama bugün bakın zenginlerin yanında çalışan insanların canına kast ettiğini, namusuna kast ettiğini, her türlü kırsızlığı, alavereği, dalavereği yaptıklarını görüyorsunuz. Niye? Malında gözü var çünkü. O insana hak ettiği ücreti vermediği gibi. infakta sadaka da bulunmadığı zaman o insanda onda ne oluyor gözü meydana geliyor ki birçok müşkilatta onun yanında geliyor Allah hepimize hayır versin hayirden ayırmasın kardeşlerim demek ki bir toplumda zenginin fakirin bulunması gayet doğal bir olay doğal olmayan bunların birbirlerinin haklarını gözetmemesi ve ekonomi açısından bir bakıma sünnetullah diyebileceğimiz bu durumun toplumda gelirim ve gerginlik sebebi olmasıdır. Bunun için de hem zengin ve fakir arasında ekonomik düzey farkının uçuruma düşmemesi için yani zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmasını engellemek hem de bu yüzden gerçekleşmesi muhtemel bir duygusal gerilimin önüne geçmek gerekir ki İslam bunu zekatla görür. Sadakayla, infakla ne yapmıştır? Önüne geçmiştir ve sosyoekonomi şartlarını gündeme getirmiştir. Ama İslam'dan hoşlanmayanlar, İslam'ın iyisini bile ağzına almaktan korkan, İslam'ın getirdiği kavramları kabul etmeyen insanların etmeme sebeplerinin altında yatan zenginin daha zengin olması, fakirin daha da fakirleşmesi. Bakın Afrika tarafına gidin. İslam alimlerinden birinin kitabını okutmuştum. Allah kendisine rahmet etsin. Yakın tarihte öldü. Arap bir alim. Bu Avrupa ve Müslümanları, yani kafirlerin oturduğu yerlerle Müslümanların oturduğu yerleri karşılaştırmış. Müslümanlar diyor her ne kadar Allah'a bağlılıkları zayıf da olsa Müslüman olmaları hasebine Allah Azze ve Celle onların bulundukları, oturdukları, yaşadıkları yere yer altı ve yer üstü zenginlikler yığmıştır diyor. Gidin bakın diyor, kimi yerden zümrüt çıkar, kimi yerden petrol çıkar, kimi yerinin doğal güzelliği vardır. Yani bakmaya, yaşamaya kıyamazsın diyor. Bakın diyor, müşriklerin, kafirlerin topluca yaşadığı yerlere güneşi bile göremezler diyor. Akşama kadar ya yağmur yağar, ya iklim şartlarından Hayat şartlarından hepsi zorlukta hatta hayat şartlarından bunalıma girip hep intihara gittiklerini görürsünüz diyor. Çünkü hayat yaşantısı da önemlidir bir yerden. Ama diyor buna rağmen kafirler hep Müslümanlara çökmüş. Müslümanlar bunca güzellik içinde alabildiğine fakirdir diyor. Bunun sebebi ise dinlerine sahip çıkmamaları. İslam'ın izzeti ve şerefi için çalışmamalarından bahsediyor. Kafirler de hep onların bulundukları yere gözlerini dikmişler ve onların yaşantılarını hep ne yapmışlar? Bozmuşlar diyor. Hakikaten de öyle. Bir ülkeye bakıyorsun zümrüt çıkıyor. Dünyanın en pahalı madeni değil mi? En aç, en fakir insanlarda kimler? Onlar. Çıkaranlar kafirler. Onlar zengin oluyorlar. Dünyanın en büyük zenginleri. Ama çıkarıldığı yer birbirlerini kiran, öldüren anarşinin terörün olduğu bir yer. Maalesef Müslümanlar dinlerine sahip çıksalar bu insanlar bunları orada ne yapamayacak yapamayacaklar. Kardeşlerim namaz, oruç, bireysel ve kişisel gelişme ve yükselişe, infak ise ferdi, cimrilik, bencillik gibi kötü hüyelerden arındırma yanında. toplumsal bünyeye girmiş zavallı mikroplardan arınmaya, toplumsal bünyenin sağlıklı bir şekilde serpilip büyümesine, gelişmesine hizmet eden bir müessesedir. İnfakın bir ibadet oluşunun anlamına baktığımızda ki toplumsal bir ibadettir. Allah Azze ve Celle onların mallarından sadaka al, onunla kendilerini temizlemiş ve tezkiye etmiş olursun diyor Tevbe suresinde. Kardeşlerim temizleme ve tezkiye bu iki kelime zenginin ruh ve nefsinin mal ve servetinin hem maddi hem de manevi yönden temizlenme manasına gelir. Mesela sahabenin bir tanesi ben diyor tüccardım ama bize daha önce hep simsar derlerdi diyor. Ben simsar kelimesinden hiç hoşlanmazdım diyor. Bir gün aleyhissalatü vesselam diyor Medine'deyken diyor çarşıda Ey tüccarlar topluluğu toplanın dedi diyor. Bu benim diyor. Öyle hoşuma gitti ki diyor bize tüccar demesi diyor. <gülüyor> Toplandık malınızın kirini temizleyin dedi diyor. Ey Allah'ın resulü malın kirine ki zekat verip zekat malın kirini ne yapar temizler dedi diyor. Yani yaptığın senin infak sadaka aynı zamanda Satışta yaptığın hile, hurda, yemin artık her neyse bunun da temizlenmesine ve arınmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. Aynı zamanda bu da toplumun düzelmesine, toplumun güzelleşmesine, birliğin beraberliğin ne yapmasına artmasına da ne yapıyor? Sebep oluyor. Aynı zamanda infak eden başta cimdelik olmak üzere birçok kötü alışkanlıktan ne yapıyor? Aranıyor. Kötü alışkanlıklarda ne yapıyor? Gidiyor. Çünkü cimrilik toplumda çok kötü bir hastalıktır ki bu hastalık kişiyi mal uğruna kan dökmeye, kul hakkına girmeye, tecavüz etmeye ve kazanırken her şeyi mübah görmeye kadar ne yapıyor? Götürüyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hatta öyle bir hale getiriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam paranın kulu, dünyanın kulu, elbisenin kulu, kadının kulu kahrolsun. Ayağına bir diken batsa onu çıkaracak ne yapmasın? Bulamazsın diyor. Yani bu kötü hastalık insanı o aşırı gittiği şeye kul olmaya kadar ne yapabiliyor? Götürebiliyor. Ama infak dediğimizde, sadaka dediğimizde, cömertlik dediğimizde bu ne yapıyor? Bu huylardan da insanı arındırıyor. Kardeşim, kardeşlerim, infak Allah'ın verdiği nimetlere şükürdür. Nasıl namaz, oruç gibi bedeni ibadetler Allah'a isyan ettiği, Allah'ın bize isyan ettiği vücudun、e, sıhhat ve selametinin şükru ise, her çeşit infak içeren mali ödemelerde mal nimetinin nedir bir şükrudur.、E, mesela sağlığın, ilmin, sanatın şükürleri de. o nimetin ödeneceği şuura nedir? Varmaktır. İnsan hiçbir şey yapamasa,、e, yani verecek bir şey de bulamazsa, kardeşine ne yap? İyi davran, güler yüz göster, güler yüz dahi senin ona göstermen nedir? Sadakadır, infaktandır diyor. Yani illa maddi olarak değil, insanın kardeşine karşı takınacağı güzel bir tavır, ona karşı davranacağı güzel bir hareket ona aynı zamanda nedir bir sadaka yerine geçiyor. Evet demek ki toplum yaşamasında sistemin ayakta durmasının temelini oluşturan zekat ve infak çeşitleri. Bu da bir ibadet anlayışı ile ele alındığında fakir, kimsesiz, muhtac, yetim, yolda kalmış, borçlu kimse yardıma muhtac bütün sınıfları kapsayacak kadar nedir? Geniştir ve ayeti kelimede de kardeşlerin baktığımızda asıl iyilik sizin yönünüze doğuya veya batıya dönmeniz değil nedir yolda kalmışa fakire, fuqara'ya köleye nedir yardım etmekten geçer. Evet demek ki dinimiz bize ne yapıyor birçok şeyi hayri、e, gösteriyor ve öyle yolları gösteriyor ki hakkı gösterdiği gibi. Aynı zamanda nefsinе yenik düştüğünde, şeytanın vesvesesine yenik düştüğünde de varacağın noktayı ne yapıyor gösteriyor. Karın gibi toplayıcı olma. Karın gibi toplayıcı olduğunda karın gibide ne yaparsın, helak olursun diyor. Çünkü ayeti kelimede bir uyarı var. Ne diyor karın? Malıyla deptebe içinde insanların içine çıktığında işte bu benim ilmim sayesinde kazancım sayesinde baba malı değil diyerek ne yapıyor? Övülüyor, böbürleniyor, insanlara tepeden bakıyor. Oradan bir kısım diyor ki Müslümanlardan nimetlerin içinde en büyük nimet Müslümanlık nimeti değil mi diyor. Oradan bir kesim de diyor ki şuna verilen bize de verilmeli değil mi diyor. Ve akabinde biz Karun'u diyoruz. Yerin dibine batırdık ne malı ne de kazancı evladı ona hiçbir fayda ne yapmadı vermedi diyor. Bu sefer ona verilmeli diyen bana da verilmeli değil miydi diyenler iyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Yoksa onun başına gelen bizim başımıza da ne olurdu gelirdi diyor. Evet kardeşlerim demek ki Harun gibi toplayıcı değil Harun gibi dağıtıcı olmamız gerekir. Dağıtmak için kazanmak gerekir. Verirken tükeneceğinden bir mümin korkmaz çünkü veren Allah ver diyor benim için. Birden yedi yüze kadar sana ne yapayım? Geri döndireyim diyor. Haşa Allah'ın sözünde bir yalan, bir yanlış veya bir itimatsızlık olmaz söz konusu mu? Mümkün değil. Öyleyse vermeyen insanların, Rabbına dönüp istemeyen insanların Allah'tan bir ümit kesme, Allah'a bir sırt dönme söz konusu da nedir? Burada mevzu bahistir ki verdiğiniz zaman bunu Allah için verdiğinizde tükenme korkusu ne yapmayacak? Olmayacak. Evet, Rabbim hepimize hayır versin. Mümin iblis gibi fakirlikten korkutup cimriliği emretmez. İdris gibi cömertliği emreder Allah bize hayır versin hayırdan ayırmasın kardeşlerim bakın sahabelerin ön plana çıkan meziyetlerinden birisi kendileri gerçekten ihtiyaç içindeyken kendi kardeşlerini kendi nefislerine ne yapmışlardır tercih etmişlerdir ve dünyadayken cennetler ne yapmışlardır müjdelenmiştir Allah onların istediği amel gibi amel istemeyi hepimize nasib etsin. Bakın onların bu meziyeti, onların birbirine tutunmasına bir duvarın elemanı gibi birbirine iyice perçinleşmesine sebep olmuş ve az bir topluluk koca koca toplulukları ne yapmıştır? Dize getirmiştir. Ve savaşta da bakın ön plana giden Allah'ı isteyen, cenneti isteyen, cemalini görmek isteyen hep öne gitmiştir. Savaşta kaçan, içine korku düşen, ön cepheye geçmeyi istemeyen hep arkalara doğru gidene bakın cebi şişik zenginlerdir. Dünyaya mal biriktiren insanlardır. Ölürsem malım şuna kalacak, buna kalacak deyip mal hırsı olanlardır. Halbuki veren Allah, Ve yer yüzüne bir baksa o insan, nece onun gibi Karunlar, Filavunlar, Toplayanlar, hepsi ne olmuştur? Helak olur, gitmiştir. Ne kazanırsa kazansın, o kazandığını mirasçıları hesabını görürken o kabirde onların hesabını vermeye başlamıştır. Allah bizlere hayırlı mal versin, hayırlı evlat versin ve ilim versin. Ne kadar verelim? Kardeşlerim, ihtiyaç fazlası verildiği gibi bütün malını mülkünü Ebu Bekir gibi, Radyallaahü An gibi de ne yapabilirsin, infak edebilirsin. Peygur Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın kendi kızı Fatıma'nın kolunda altın bilezikleri gördüğünde ne diyor? Ey kızım, kızcağızım, ben senin kolunda ateşten halka görüyorum. Ne yapayım babacım? götür Bozdur Allah yoluna infak ettir. Evet var mı böyle babayit? Bunlar tavsiye değil. Ali sallallahu aleyhi ve selam bunu kızına söylüyor ve kızı da bunu ne yapıyor yerine getiriyor. İkindi zamanı kızı Fatma'ya rastladığında ne yaptın kızcağızım? Babacım hemen izinlen gittim çarşıda bunları bozdurdum ve Allah yolunda infak ettim. Ali sallallahu aleyhi ve selam Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ömer radiyallahu anh ne yapıyor? Ben de diyor malımın yarısını verdim diyor. Kıtlık zamanı Osman radiyallahu anh kervan dolu erzakla geliyor. Bakıyor ki herkes aç. Bire 700 verene vereceğim diyor. Kendi evine Hiçbir şey getirmiyor, unutuyor. Ne kadar fakir fuqara varsa tespit ediyor, hepsine eşit oranda getirdiğini, sırf Allah rızası için ne yapıyor? Hem de kıtlık zamanı, her şeyin garaborsu olduğu zamanı, hiç kimseden bir kuruş almadan kervedaki erzar ne yapıyor? İnfak etmesini biliyor. Evet. Ha, buna rağmen Osman rabbilahana diye ne diyeceğini dediler, desinler. Allah Azze ve Celle onu sevmiş mi? Sevmiş. Resulünün diliyle o benim cennetimde demiş mi? Demiş. Bitmiştir bizim için. Çünkü iyi, güzeli, iyi olan sever. Güzel olan sever. Pis olanı da pis olan sever. Bu böyledir. Pis olan temizi sevemeyeceği gibi temiz olan da pisi ne yapamaz? Sevemez. Allah bizlere hayır versin. Nereye verelim? Ayeti kerimede açık. Ana'ya, babaya, yakına, yetime, fakire, yolda kalmışa diye ne yapıyor? Geliyor. Bunların Müslüman veya kafir olduğu bildirilmiş mi? Bildirilmemiş. Hatta Bakara 26'da kafire hidayet vermek sana düşmez, sana infak etmek düşer anlamında nedir? Ayet gelmiştir. Yani bize düşen kalbi İslam'a ısınsın diye ne yapma? Infak etmektir, güzel davranmadır, hoşgörülü davranmadır. O da onun dine ısınmasına vesile olmasıdır. Allah yolunda infakta oran yoktur, zekat da sınır vardır ama sadakada ve infakta sınır nedir? Yoktur kardeşlerim. Zekat farzdır, İslamın temelindendir, olmazsa olmazıdır. Ama sadaka ve infak insanın imanına bırakılmıştır, imtihan olarak. O da senin nerede olduğunun nedir bir göstergesidir. Elini Sıkma, saçıp da savurma denmiştir. Evet ama sizden birisi ölüm gelip Ya Rabbi keşke yakın zamana kadar ecelimi geciktirsen de sadaka versem demeden önce size verdiğimiz rızıktan、evet. verebilir münafıklılık. Şimdi bazı insanlar yaşar yaşar yaşar böyle yatağa düşer bir ayağı çukurdadır hani öleceğini anlar. Hani kimsenin ne zaman öleceği bilinmez ama emareleri öleceğini gösterir. İşte hemen infaka çalışır. Allah Azze ve Celle bunu kabul etmiyor. Sıhhatliyken, sağlıklıyken, ölüm size gelmeden önce ne yapın? İnfak edin diyor. Burada da bir uyarı var kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ama Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de şu: Size cehenneme girecek ilk girecek üç kişiden haber vereyim mi diyor? Hayırsever, zengin, Allah yoluna şehit ve âlim birisi. Allah Azze ve Celle konumuzdan alakalı olan bölümünü göz izledelim. Zengin olan bir kulu çekiyor. Ey kulum, sana mal verdim, mülk verdim, ne yaptın? O der ki diyor Ya Rabbi hem yedim hem de senin uğruna infak ettim. Allah Azze ve Celle ona der ki sen yalan söyledin. Şahit olan melekler de der ki sen yalan söylesin. Sen desinler diye infak ettin ve dedilerdi diyor. Allah bu duruma düşenlerden eylemesin kardeşlerim. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Bir elinin verdiğini öbür elini ne yapmayacak? Hissetmeyecek. Başak kakınç olmayacak diye. Ve verdiğini sırf Allah rızası için vereceğim. Ki mümin zaten ne yaparsa yapsın başkasının taltifine ihtiyaç duyar mı ya? Mümin sen bitmiştir. Senin takdir edecek Allah'tır. Yani bugün bir insan seni takdir etsene etmesene bugün över yarın söver de yerer de. Söver demeyecektim de söver dediğiniz için diyor. Yerer. Yani İnsanoğlu böyledir yani kalp bugün sana doğru meyleder. Senin her şeyini yani argoda konuşsan, kötü de konuşsan, yanlış hareket dersen ağam paşam der, sever. Ama yarın kalp döner, yol ayrılır, şuna bak ya şöyle konuşuyor, böyle. O öldüğünü bu sefer tam zıttını ne yapar? Söyler. Ama Allah Azze ve Celle böyle değildir kardeşlerim. Rabbum Supano Kubeta Ala amellerimizi zayedecek, amen işletmesin bizlere.、Evet. Yine müminin canını yaratanın Allah olduğunu, malını verenin Allah olduğunu bilendir. Onun yolunda hem malıyla hem de canıyla ne yapar, cihad eder ve Allah Hazreti ve Celle'nin verdiği rızıktan da Allah yoluna ne yapar? İnfak eder. Bunlar ayette nedir sabit olandır ve ayete okuyan bir müminde hemen ayetin gereğini hamel eder. Ve geçmişte Allah Azze ve Celle'nin kitabında da buyurduğu gibi onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor. Yani sahabenin yaşantısını, imanını, amelini öğrenmeden bu meselleri öğrenmemiz de mümkün. Onları bir çözeceğiz. Önümüzdeki numunelerin yaşantılarını bir analiz edeceğiz. Ki bu da size bir yerde bir ders notu olarak gelsin.、E, mümkün mertebe sahabe hayatını okumanızı, onların hayatlarındaki güzellikleri görmenizi tavsiye ederim. Eğer bu meseleleri anlamak istiyorsak.、Evet. Allah hepimize hayır versin, hayır, hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz biz bir şey verdiğimizde kendim alımızdan değil Allah'ın bize emaneten verdiğinden infak ettiğini anlıyoruz. Düşünün Aliş-ı Sallallahu Aleyhi ve Ssalam'ın mucizelerine baktığımızda sahabenin birisi yemek yapıyor, gittiyor haber ver, 10 kişi kadar gelsinler. 10 kişilik yiyecek yemeği kaç kişi yiyor? Bin kişi, bin beş yüz kişi, bin sekiz yüz kişi rivayetlerde. Ama yemekler olduğu gibi ne yapıyor? Duruyor.、E、demek ki verdiğini kim veriyor sana? Allah bunun bereketini verecek de, çoğaltacak da kimdir? Yine Allah'tır. Eğer yeter ki sen niyetin halisi olsun ve Allah yoluna bunu vermeyi nedir? Başar. Kardeşlerim, cimrilik Yahudilerin ve Yahudileşenlerin Kapitalistlerin, şeytanın uşağının özelliğindendir. Cimri, paranın egemenliğine boyun eğen, paranın mahkumu olan insanların ahlakıdır. Bu yüzden Cimri, devamlı psikolojik bunalımda, doyumsuz, duygusuz ve sevgisiz insandır. Hep arıza çıkaran insanlardır. Fedakarlığın, vermenin, tadına varamamanın, Sıkıntısını yaşayan, ahirette ödül alamayan insanların nedir bir şeyidir, göstergesidir. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın. Cimriliğin sebebi aşırı para, mal hırsı ve gelecekte yoksul kalma korkusudur. Cimrilik yüzünden durmadan para biriktiren ve tükenir endişesinin hastalıklarında bile harcamayıp. Dünyayı bile kendisine zehir eden para mahkumları vardır. Halbuki para, mal Allah'ın nimetidir. Ve bu nimet yerli yerince harcanırsa Allah onu artırır. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Öyle insanlar vardır ki mal kazanır. Soğuk günlerde bile soğuktan titir, it gibi titrer. Ama ne yapmaz? Isınacak bir çare yani bir parasını harcasa ısınacak bir şeylerle kendini、e, iyaleşirse etmez ama parasıyla ne yapar durur ama o para onu ne yapmaz ısıtmaz maalesef ölüp gittiğinde soğuk soğuk sıcak sıcakta parasını yerler evet dinimiz İslam toplumu şöyle bir parolası vardır İyilikte, hayırda, takvada yarışın. Öyle mi? Yani isyanda, günahta, masivada birbirine yardımcı olmayın. İslam toplumunun düsturu budur. Dinimizin gereği de nedir? Budur. Her ferdin e, ön, e, düstur alması gereken meselesi de nedir? Budur. Esas alması gereken mesele de budur. Yani insan bir araya geldiğinde, fertler bir araya geldiğinde iyilikte ve takvada yarışmak için ne yapacak? Bir araya gelecek, yardımlaşmak için bir araya gelecek. Ayet-i kerimede sen diyor dünyayı da versen iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsın? Sındıramazsın. Allah isterse olur. Birbirinizden yardımlaşın diyorum. Unutmayın ki diyor, kafirler de birbirinin dostudur ve birbirleriyle ne yaparlar, yardımlaşırlar diyor Enfar'de. Öyleyse bizler bir araya gelmemiz Allah için seki öyle. Ne yapacağız? İyilikte, hayırda ve takva da yarışacağız ve birbirimizi de yarıştıracağız kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayirden ayrımasın. Düşünün biz kurban kestiğimizde. Kestiğimiz en küçük hayvan nedir? Bir koyundur. Koskoca davardır, sığırdır, öküzdür, keseriz. Hristiyanlar ne keser? İndi. İndi. Kime yeter? Bizim sende de yetmez. Evet. Allah bizlere hayır versin. İnfakta yarışanlardan eylesin. Kardeşlerim, iman eden, salih amel işleyen, Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden insanlar hüsrandan kurtulur. İnfak ameline riayet edilmesi gereken en önemli prensip şudur. Mükellef en sevdiği şeyi infak edecektir. Siz sevdiğiniz mallardan Allah yolunda infak etmedikçe kamül mümin varamazsınızdır. Öyleyse ölçü bu. Bizim Hacı Bayram'da adam geliyor şimdi.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 E, bostanında güzel bir kuşun gelip kendisini oyaladığını öptüğünü ona bakıyor aklı başına geldiğinde namazda olduğunu hatırlıyor ve hemen onu ne yapıyor bu beni Allah yolundan alıkoydu yani oyaladı diye hemen onu infak ediyor ve cız çıbıldak kalıyor başka bir şeyle yok ey Allah'ın Resulü namazda bir kuş geldi beni oyaladı Aklıma ayet-i kerime geldi. Siz sevdiğiniz maldan Allah yoluna infak etmedikçe gerçek mümin olamazsınız denir. Hah bostanı Allah'ın ve Resul'unudur diyerek tek edini alıyor. Çünkü başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet. Rabbim bize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bunun gibi birçok sahabe sevdiği birçok yeri ne yapmıştır? Bu Allah yoluna vakıftır diyerek. Sırf kendisini oyaladı diye infak etmiştir. Hatta ayeti kerimeye bakın. Süleyman Aleyhisselam bir gün Rabbım'ın kendisine ikram ettiği o doğru atları severken kendisine farz olan ikindi namazı ne yapıyor? Tehirle geçiyor. Haklı başına gelince gelen hadis-i şerifte o gün akşama kadar hepsini Allah yoluna ne yaptı? Kurban etti diyor. Bunlar beni Allah'a ibadetten veriyorlar. Al koy getiretir. Allah bizlere hayır versin, hayirden ayırmasın kardeşlerim. Ali radıyallahu anın dediği gibi, hayır bir şey aklına geldi mi? Ne yapma? Erteler. Erteler. Çünkü şeytan onu sana işletmez diyor. Demiyoruz hocam. On için meletik. Evet. İnfak, zekat, her türlü cömertlik, malın mülkün gerçek sahibini hatırlatır ve kişinin Emanet bilincini de güçlendirir kardeşlerim. Tekrarlıyorum cümleyi. İnfak, zekat, her türlü cömertlik malın, mülkün gerçek sahibini hatırlatır ve kişinin emanet bilincini güçlendirir. Bugün en büyük bela Müslümanlar için nedir biliyor musunuz? Müslümanın yaşam standartının güzelleşmesi. Rahat ev, rahat binek, bol kazanç Müslüman'a hiçbir zaman hayır getirmemiştir. Bakın bir rivayet de Ali sallallahu aleyhi ve sallam bir gün sabah namazının vaktinde asabu sufa denilen, meczidin evinin yanında dört duvar arasında oraya sıf ilim için veya herhangi bir şey için hizmet için gelen hiçbir şey olmayan insanların kaldığı bir dört duvarlı yer vardı. Oraya geliyor. Uyuyanın duyamayacağı, ayakta olanın duyacağı şekilde selam veriyor ve yanlarına oturuyor. Bu arada kimi namaz kılıyor, kimi oturuyor. Bakıyor ki bir tanesi aleyhissalatü vesselam namaz kılıyor ve rüküye gittiğinde avret mahalli gözüküyor. Yani hiçbir elbise yok üzerinde. Soru soruyor sahabesine. Öyle bir zaman gelecek ki diyor sabaha ayrı bir elbise, öğlene ayrı bir elbise. İkindiye ayrı, akşama ayrı, yatsıya ayrı elbiseyle namaz kılacaksınız. Soruyorum diyor, o zaman kıldığınız namaz mı hayırlı, şimdiki kıldığınız namaz mı? Ne dersiniz? Hangisi hayırlı? Sahabe diyor ki, elbette ki diyor sabah ayrı, öğlen ayrı, ikindi ayrı, akşam ayrı, yatsı ayrı. Aksine diyoruz. Vallahi diyor sizin şu andaki kıldığınız şu namaz, o namazlardan çok çok daha hayırlı diyor. Hangisi hayırlıymış? Mallı mı, malsız mı? Allah bizlere hayır versin. Mümin Allah yolunda zekat vermenin, infak yapmanın bir görev ve sorumluluk meselesi olduğu bilincindedir ki her çeşit malı ve nimeti asıl kaynağı olan Allah'a nispet eder, Ve infakı da ne yapar? Buna göre yapar ve bencilliğini kırar. Eğer bir Müslüman cimrileşir, bencilleşmeye başlarsa bu imanın kaybolduğuna artık İslam bağından onun çıktığının da nedir? Bir göstergesidir. Çünkü müminler bilirler ki tüm zekat ve bağışlarını Allah'ın verdiği rızıktan infak etmiştir. bir postacıdır, bir veznedardır, bir emanetçidir mümin. Buna göre ne yapar mümin? hareket eder ve böylece Allah'ın kendisine verdiği rızıktan sorumlu olduğunu anlar ve mümin malını özgürce harcayamaz. On da Allah'ın hakkı olduğunu ne yapar bilir, fakirin fukaranın hakkı olduğunu ne yapar bilir, eşinin çocuğunun hakkı olduğunu ne yapar? Bilir. Ve sadece malını değil, rızık kelimesinin, mülk kelimesinin kuşattığı tüm maddi, manevi nimetlerin kadri, kıymetini ne yapar? Bilir. Mal da, mülk de kimindir? Hakikaten öyle hissediyor musunuz? Malınıza sahip olduğunuz. Yoksa bu benim mi diyorsunuz? Veyahut en çok köylerde ne kavgası olur? Hıh? Ant Kafkasy sınır, tarla değil sınır. Her tarlanın bir sınırı vardır. Geçen bir ay kadar Kayınpeder kaldı, epey tarla hikayeleri dinledim. Şimdi benim Kayınpeder Allah selametlik versin gördünüz tanıdınız gerçekten iyi bir insandır ve dürüst bir insandır, Allah'tan korkan bir insandır. Şimdi anlatıyor komşularından bahsediyor, hani icara veriyorlar ya. Falanı zıgrı aşağı diyor, bir ne diyor, verdi diyor, icara diyor, biri diyor, baktım diyor, sınırı sürüyor diyor. Lan sürünce ne olacak diyor ya? O sınırı diyor, bayağı halaştırınca ya、yani、ne kazanacan diyor bir metrelik yerden. Şimdi diyor o onu sürdü diyor, bu yani bir çizgi çizdi diyor, bayağı geldi diyor şimdi. Bu sefer diyor öbürü diyor bir icara verdi, bir kardeşi diyor, o da geldi diyor, bir gittim baktım diyor. Normalde diyor sınır orası diyor ant diyor. Ağaç dikiyor diyor. Dedim ki diyor ey filan buraya dikme. Ben buraya ekeceğim bana zarar verir. O da yok yok Bekir emmi ben onları işte dikiyorum söküp satacağım dedi diyor. Sonra bir baktım şimdi diyor ağaçlar meyveler hep benim şeye zarar veriyor. Lan filan dedim diyor ben sana dedim. Bekir emmi zarar veriyorsa kes diyor. Ben de hepsinin dalını kestim diyor. Şimdi demek istediği şu, sınırına hakim olsa koskoca tarla, yani koca tarlada yetmiyor insanın gözü, şeytan nereye gösteriyor? Sınırları. Halbuki sınırlar ne yapılmayacak? Zorlanmayacak. Kim sınırları zorlarsa Allah'ın haramlarına girmiş gibidir kardeşlerim. Ve bakın, Sınır kavgası yani bu kan davalarının hepsine bakın hep bu sınırlarda çıkan kavga, ortalarda çıkmaz kavga. Hep kenarlarda o yarım metre var ya. O da senin gelin gelip geçeceğin nedir? Yoldur kaldırdı mı nereden geçecek? O der ki buradan geçme. O der ki oradan geçme. E çok koca tarlaya, e neresinde ne yapılmas geçilmez. İşte、e, mal mülk kimin? Onun kadri kıymetini ne yapacağız? Takdir edeceğiz ki her şey yerli yerine ne yapsın? Otursun. Yoksa malın, mülkün senin olduğunu düşünürsen insanın gözü ne yapmaz? Doymaz. Hatta cennetten alakalı rivayetleri okudunuz mu? Gerçi okumuşsunuz. Benimki de soru değil. Müslüman cennete girmeyi ister. En son cennete girecek insanın bir misali var. Hani böyle bir ağaç görüyor, başka hiçbir şey istemeyeceğim ya Rabbi diyor. Şunun altında. Sonra tam ama oturuyor başka bir ağaç. Ne olur diye ya Rabbi onu da. En son ya hani diyor başka bir şey istemeyecektin. Yani daha oturmadan öbürünü ne yapıyor istiyor. Albık, cehennemde de en son çıkan birisi. Ve cennetin kapısına geliyor böyle böyle. Ama her seferinde de Allah adanana kadar yemin ediyor. Başka bir şey istemeyeceğim diyor. Cennetin kapısına geliyor uzun bir rivayet. Allah Azze ve Celle ona ne diyor? Gözünün gördüğü ve görmediği bir o kadar da senindir. Ya Rabbi ben bir kulum, benimle alay etme der. <gülüyor> o da zan ne diyor ki cennette oldu, buna hiçbir şey kalmadı. Yani en son geldi ya sen beni diyor, sonra bıraktın. Yani cehennemden çıkarıyor o kadar şeyi gösteriyor, bir de Allah'a böyle diyor insan. Yani bu da gösteriyor ki orda bile olsa insanda doymak bilmeyen ne var? Bir nefis var. Allah nefsi doyanlardan eylesin. Haddini bilenlerden eylesin kardeşlerim. Evet. Mümin canını yaratanın Allah olduğunu, malını verenin Allah olduğunu bilir ve onun yolunda malıyla, canıyla ne yapar? Mücadele etme yoluna gider. Ve bu emaneti hakkıyla ne yapar? Dağıtır. Eğer böyle yapmazsa カルトルの地面に入っ l カルトルの地面に入って、カルトルの地面 p 入 r て、カルトルの地面に入って、カル k ルの地面に入って、カルトルの地面に入って、カ e トルの地面に a って、カルトルの地面に入っ a カルトルの地面に入って、カ u トルの地面に入って、カルトルの地面に入って、カルトル l 地面に入って、カルトルの地面に入って、カルトルの地面に入 i て、カルトルの地面に入って、カルトルトルの地面に入って、カルトルの地面に入っ a カルトルトルの地面に入 a て、カルトルトルの地面に入って、カルトル r ルトルの地面に入って、カルトルトルトルト n Yani infak deme, zekat deme, cömertlik deme, basit bir olay değil kardeşlerim. Kaldı ki dünya sevgisi ancak bunlarla aranır. Devamlı kazanan, malını biriktiren bir insana bakın, kazandıkça hırs artar, kazandıkça hırs artar. Artık o hırs onu, onun kulu olmaya kadar ne yapar? götürür. Allah muhafaza. Zekat ve infak gibi Allah yolunda, onun için cömertlik insanı aynı zamanda da özgürlüğe kavuşturur. Mala bağlanma ona beyin boyun eğerek esir olma, paraya tapma zilletinden kurtulup ne yapar? Hür olur, hür olur. Infak ve cömertlik ihtiras zincirini kırar, insanı kıstan korur, nefsin maruz ve illetini ne yapar? tedavi eder. Evet, Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi altın ve gümüşe paraya tapanlarla kadifeye lüks yaşayışa tapanlar helak olmuştur diyor. Burada kadifeden maksat giyim kuşam ve evlerin döşemesindeki aşırı rahat gidişattır. Malın, paranın çokluğu, kuvvetin çoğalması insanın kendini Büyük görmesinde ne yapar? Neticelendirir ki birçok insanın、e, ayağının kayması, yoldan çıkması, bir başka kavmi ezmeye çalışması, yok etmeye çalışması da hep bunun neticesinde gelen nedir?、E, fikirlerdir. Ferdin bozulması toplumun bozulmasına da ne yapmıştır? Sebep olmuştur ki ferdin düzelmesi toplumun düzelmesine de sebep olmuştur. Olduğu gibi kardeşlerim. Zekat, infak, cömertlik kişiyi cimrilikten korur, cömertleştirir. Demin de dediğimiz gibi cimrilik Yahudilerin, Yahudileşmenin bir özelliğidir. Cimri paranın egemenliğine boyun eğdiğinden paranın da mahkumudur. O parayı değil, para onu kullanır. O yüzden cimri devamlı bunalım içindedir, doyumsuzdur. sevgisizdir, sevimsizdir dedik. Demek ki infak eden de sürekli sevimli, huzurlu toplum içinde、e, saygın bir insan、e, portresidir. Paralarından ve mallarından en az yararlanan cimrinin kendisidir. Cimriler kendilerinin ölmesini isteyenler için servet biriktiren maalesef zavallı insanlardır. Cimri Yeryüzünde kendi yararlanamayacağı serveti biriktiren, zekat veren infak sahibi cömert, ebedi mekanı cennetle kendisi ebedi yararlanacağı serveti ne yapar tepen insandır. Hatta cimriler öyle bakar ki öyle bir zaman olur ki diyor hadis-i şerifte birisi diyor birine yardım ettiğinde muhakkak onun bunda bir çıkarı var da onun için yardım etti der diyor. Bakar diyor, bakıyor ki bir çıkarı yok. Vay enayi, malını ona yedirdi der diyor. Buna zaman olacak ay Allah'ın resulü, ihtiyarlar zina da pirifani gençleri söz dinlemez olduğunda ve bir susamdan kaç gram yağ çıkaracak onun hesabını bilip dinlerini ihmal ettiklerinden dediyor. İlmi küçüklerin yanında. aradıklarında diyor uzun bir rivayet demek ki denge bozulduğundan anlaşmada anlayışta yaşantıda ne yapıyor bozuluyor yani insanlar hep bir toplum olarak cimrilendiğinde yardım etmeyi bile bir çıkarla bağlıyorlar çıkar göremediğinde vay enayi malını ona ne yaptı yedirdi diyorlar maalesef bunlar Müslüman olmayanların nedir ahlaklarıdır. Allah bizlere hayır versin, hayırı artıranlardan eylesin. Demek ki cimri sevmediği insanlara servet biriktiren, yedirmeyip aç bırakıp sonra hepsini alın ben yiyemedim siz yiyin deyip ahirette eli boş kalan insandır. Cömertse kazancını Allah yoluna infak eden Ahiret için yatırım yapan ve karşılığını ahirette bulandırır. Kardeşlerim cömertlik aynı zamanda israf ve lüks gibi şeytani eğilimleri de ne yapar? Azaltır. Hesap gününü düşünen her mümin malının bir imtihan sebebi olduğunu bilir ve mali ibadetlerini eda etme hususunda da her zaman ne yapar? Titiz davranır, tüketim hırsını alabildiğine bilir. Kamçılanması ve hesap günü şuurunun yok edilmesi başla başına nedir? Bir faciadır ve Ali Selametü Vesselamın dediği gibi müminin bir midesi facilin, kafirin yedi midesi vardır bağırsağı vardır duyurmuştur. Hatta bunun esbabı buruduna bakacak olursak daha önce müşrik olan birisi direklere bağlanıyor, yakalanıyor. Her gün aleyhissalatü vesselam namaza geldiğinde ne görüyorsun diyor. O dünyanın en pis yüzünü görüyorum diyor aleyhissalatü vesselam için. Ve bir gün yine her geldiğinde sorarken bu sefer sormadan göğsüme vurdu. Anlamsız bir şeyler dedi anlayamadım diyor ve tekrar sordu diyor bana diyor. Ne görüyorsun? Vallahi karşıdan gelirken dünyanın yine en sevimli siz yüzü senin yüzündü. Ama şimdi değişti. Çok sevimli gelmeye başladı diyor. Aleyhissalatü vesselam hemen kardeşinizi götürün. Gusledin getirin dedi diyor. Ve direklerden çözülüyor. İman ediyor. Akabinde yemek geliyor sofraya. Herkes korkuyla ona bakıyor. Kıtlık zamanı esir. Ne getirirsen hepsini götürüp daha yok mu diye bakan birisi. Sofraya oturuyor. Az bir şey alıp çekiliyor. Bu sefer sahabeler... アリスラーテ diyor. ブスラームテベスメディアルハデシンズアイレットメディアスメディアルオーサバーレイ i カフェルデ r バーサクラダカフェルデ i r ュシム i ィミミンバー a クラダミミミンチュンキュミミンピルバーサクランヤカフェルイディバー l クランヤヤイネディナープマスドアマスジュアルアピズレハイルワッセンハイルダンアイ e マスンディメキジョマルティンインファーカン Sadakanın, zekatın Müslüman'a çok faydası var. Ne yapıyor? Kalbin katılaşmasını önlüyor, kalbe sevinç veriyor, mutluluk veriyor, huzur veriyor, halka şefkat veriyor, merhameti artırıyor, dost kazanmaya bizleri ne yapıyor? Teşvik ediyor ve cömertlik insanı bir şeye muhtaç olup onsuz olmama tiryakiliğinden de ne yapıyor? Kurtarıyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın, cömertliğin, infakın, sadakanın neler kazandırdığını bilen hayırlı insanlardan eylesin. Hele hele bugünleri şöyle düşünecek olursak kardeşlerim, öyle zamandan geçiyoruz ki gerçekten, gerçekten ama çok çok ihtiyacı olan mümin kardeşlerimiz var veya insanlar var. Onlar ne yapmıştır? Şu anda Belki inim inim inleyen insanlar Müslümanların ihtiyaç içinde olan Müslümanların ihtiyaç içinde olmayan Müslümanlar tarafından ihtiyaçlarının ne yapması görülmesi gerekir. Dünyaya biz Harun gibi mal toplamaya gelen insanlar değiliz. Rahata erdikten sonra az bir şey de şunu verelim diyecek insanlardan da olmamalıyız. İsrailoğullarının battığı, lanetlendiği gibi Bizim de、e, lanetlenmememiz lazım. Düşünün İsrailoğullarının maymunlar olun meselesine, yani、e, şekillerinin bozulmasına, Allah'ın lanetine uğramalarının sebeplerinden birisi nedir? Ashab-ı Sep dediğimiz, o cumartesi veya Eyke Halkı dediğimiz, o insanların başına gelen de hep mal hırsından olmamış mıdır? Allah Azze ve Celle onlara, Cuma gününü tatil kılmış, onlar ne yapmış? Büyüklenmiş, ne yapmışlar? Cumartesi bize bayram ilan et, Allah Azze ve Celle vermiş ama sizi imtihan ederim, kaybederseniz size öyle bir ceza veririm ki ne bundan öncekilere ne de bundan sonrakilere veririm demiş. Ama onlar ne yapmışlar? Cumartesi gününü ihlal etmişler, Allah'ın yasaklarını çiğnemişler ve bir balık uğruna maymunlaşmışlar. Veyahut yine İsrailoğullarından bakın, gökten Allah'tan ne yapmışlardır? Kendilerine rızık veren Allah olduğu halde Allah'tan bir sofra istemişlerdir. Azgınlıkta had safhaya geçmişlerdir. Allah Azze ve Celle onlara, size bu sofrayı indiririm ama inkar eder. Kavbinizin yanına gittiğinde böyle bir şey olmadığını söylerseniz size ne yaparım? Öyle bir ceza veririm ki ne bundan öncekilere? Ne de bundan sonrakilere vermişimdir. Onlar ne yaptılar? Kavminin yanına gittiklerinde inkara gittiler. Ve Allah Azze ve Celle de onlara domuzlar olun dedi. Ve onlar da ne yaptılar? Domuzlar olmuşlardır. Yani bunlar hepsi akabinde bakın neyden? Mal hırsındandır. Onlardan bir tanesi aksırdığında öbürü hemen ne der? Çok yaşa, bin yaşa der. Biz elhamdülillah ölçükleriz. Yer hamîkî Allah deniz, değil mi? Birbirimize hep dua ederiz ve hala Yahudiler, İsrailoğulları bugün de bile ölümsüzlük ikisini ararlar. Yani ölümsüz olmaya ne yaparlar? Çalışırlar. Vay İsa'nın bilmem kadehi yok, Musa'nın tabutu diyerek Ali sallamının böyle bir şey yok. Efsaneler çıkararak insanların zihinlerini bilmem nelerini bulandırmaya çalışırlar. Ez cümle. Allah bizi aşağılık maymunlardan ve hınzırlardan eylemesin. Ne malın ne mülkün kar etmeyeceği, fayda vermeyeceği bir gün gelmeden önce Allah'a gereği gibi kul olan, kulluk yapan ve Allah'ın verdiği nimetlerden onun yolunda infak eden, sadaka veren,、e, samimi kullardan eylesin. Bunlar basit mesele değil. Allah nefsimizin kötülüğünden bizleri korusun kardeşlerim. Evet, Kur'an'dan yola çıkarak Karun kısasında bazı tespitler var. Bu tespitlerden birkaç tanesini söyleyip sohbetimizi noktalayalım kardeşlerim. Birincisi, Kur'an Azəti Musa'nın toplumuna mensup hazinelere sahip olacak kadar zengin birisi Karun. O Azəti Musa'nın yakını olmasına rağmen ona karşı Firavun ve Haman'la birlikte oldu. Servetiyle böbürlendi, şımardı. Bu servet bana bilgim sayesinde verildi dedi. Sonunda servetiyle birlikte yere geçti. Beş tane önemli mesele var. Birinci mesele neydi? Musa aleyhisselama akraba ve yakın olmasına rağmen ne tarafı seçti? He? Anladınız mı? Yani mal hırsı olduğunda, malda Allah'ın hakkı olduğunu kabul etmeyip, Nefsinin cimriliğine yenildi mi kafirler tarafındasın. Yani hak tarafa ne yapamıyor? Gidemiyor. Başka、e, servetiyle Allah'a daha çok hizmet etmesi gerekirken ne yaptı? Böbürlendi, şişti ve insanlara üstünlük kurmaya çalıştı. Sonra bunu Allah değil ben kendim kazandım. Bu benim kendi birikim diyerek ne yaptı? Böbürlendi. Ve sonunda o böbürlendiği malonun başını da yedi ve yerin dibine batmakla devam ediyor. Atalarımızın çok güzel bir sözü var. Gerçekten bunu söyleyen atalarımızın anından öpüp, inşallah hep atalar böyle der. Yeri ekmeyen göe bakmaz diyor. Bugün adam kazanıyor şimdi resmi dairede, özel sektörde eve geliyor. Ah、oh, bu şöyle yoruldum, böyle yoruldum. maaş alıyor, diyor ki ben çalıştım kazandım karşılığında da ne yaptım? Bunu aldım He, aldım. Allah sana can verdi, mal verdi güç verdi, sıhhat verdi sen de ona ne yaptın? vesile verdi ve onu kazandın hadis-i şerifte ne diyor? ayakkabının tasması düşse onun tamirini Allah'tan ister. O bir sebep halketmese sen onu tamir ettiremezsin アラエフィムゼ、ブゼルビルアナイシュウェルセン、ハクハクブリップオナタビオラン、バトルダバトルブリップオンダンウザーカラン、サムメクウラダ e イ e セン、スパーネケ、アラームメ、ウェブハムデケ、ウェシュデン r ー k e ve t ラ b エンテ、スタフォルケ、ウェッ l ブリ。ウェルハムディエラ a タラン。